Üniversitede bir kardeşim vardı. Çok ilginç bir dönem oldu. Yani böyle hakikaten çok zeki bir çocuktu. Zehir gibi. Hatta ben Türkiye'de derece bile yapılacağını düşünüyordum. Tam sınava girdiği dönem babası vefat ediyor. Onun etkisiyle işte Ege Matematiği kazanıyor. Böyle aynı sınıfta okuduk uzun bir süre. Şimdi bu kardeşim kalbi, vicdani, aklı yönden böyle çok efsane bir çocuk. Daha sonra bir dönem bizim eve geldi. İşte hani üniversitede meşhurdur. Sürekli arkadaşlar ev değiştirir falan böyle. İşte bir dönem bizim eve geldi ve bir anda bana şunu söyledi. Ya Mehmet benim artık evlenmem lazım. Ben bunu hissediyorum dedi. Çok ilginç bir şekilde. Hislerinin vuku bulduğu bir dönemde bizde topoloji diye bir ders var. Çok meşhurdur yani matematikçiler bilir. Şu yüzden meşhurdur. Çok üst üste kaldığın için adını rahat ezberlersin dersin. Tek artısı budur. Ee, neyse bu arkadaş topoloji diye bir dersten üç kere kalıyor, dördüncüye giriyor. Ve çok evlenmem lazım dediği dönemde. Tam böyle dördüncü defa girdiği derse e, tabii alttan almış oluyor. Alttan alınca da ne oluyor? Tazeler yukarı düşüyor. O alta. Tazeler yukarı. Öyle bir tevafuk edecekmiş o birazdan. Neyse daha sonra bu arkadaş orada birisini görüyor. Ve eve geliyor diyor ki Mehmet ben evleneceğim insana tevafuk ettim. Buldum yani bu olacak evleneceğim diyor. Neyse ondan sonra tabii hiçbir harama girme durumu yok elhamdülillah. Ne yapıyor işte bir aracı buluyor. Ona derdini anlatacak kadar Türkçeyle falan bir şeyler gönderiyor falan. İşte böyle böyle durumum ciddi. Hani okey dersen seni şimdi gidip isteyeceğiz. Evleneceğiz yani. Hamdolsun haram bir cihetle girmedi. Kötü bir gözle bakmadı. Öyle güzel bir çocuk o. Neyse yengemizde şey çıkıyor yani biraz Zeyna gibi bir şey çıkıyor, hayır istemem, hayır istemem falan. Ya bu da rüyasında görüyor ama arkadaş yani sen o ayrıntılı düğüne kadar nasıl gördün rüyanda böyle? Neyse sonra bizle dertleşiyoruz yani şu yüzden dertleşiyoruz. Evdeki ah, günüm, ben gülüm, şarkısını kapaması için dertleşiyoruz. Yani aynı şarkıyı 717 defa dinleyince gül oluyorduk. Ee, onu kapasın diye ben de diyorum kardeş dertli gibisin hani gel mutfa hani Masad odadaki bilgisayardan uzaklaşsın olan neyse gelince dertleşiyoruz hani ben de tabii sevdiğimiz bir adam canımız yerimiz yani en son dedim ya kardeş bu olmaz bu iş dedim falan filan neyse o da böyle ehli kalp başka bir arkadaş da var onunla muhabbet ediyor ama nasıl inanmışlar ya olacak bu iş diyor falan niye olacak kardeş abi bizi kader bize yazdı diyor tevafuk ettik falan neyse allemetti kullametti şöyle oldu böyle oldu ardından hakikaten aylar sonra iş oldu biz de çok şaşırdık. Ve iş olur olmaz hemen aracıları koydular, istediler ve öğrenciyken evlendiler bunlar. Hatta evlenirken şöyle bir sahne olmuştu. <gülüyor> onu da hiç unutmam. Yani benim bu kardeşim, e, babası yok. Allah rahmet eylesin inşallah. Yanında da amcasını götürüyor. Amcası da oldukça yaşlı. Böyle hani olur ya e, muhabbet olsun diye konuşan mübarek yaşlı amcalarımız olur ya. Öyle bir amca. Neyse işte kızın dedesi vermiyor. Köyden aydından gözüne kestirmiş birine Ben kızı ona vereceğim diyor. Niye? 717 tane davarı varmış falan. Vermek istemiyor kızı. Neyse tabii bizim arkadaş bastırıyor hani amca iste artık falan filan dedesi böyle aksi ah, despot duruyor biraz. İşte amcası en son ya böyle işte biz de sebebi ziyaretimizi açıklayalım hani ben konuya gireyim dedi böyle. Biz aslında bakarsanız Allah'ın emri, peygamberin sünnetiyle neydi bu kızın adı lan dedi. <gülüyor> biz, <gülüyor> biz orada iptal kızın, kızın adını unuttu. da kızın teyzesini istiyordu az kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Ama aldık. Kuzu aldık. Şimdi çocukları var. Allah mutlu muhtetsin. Ne oldu? Onu ona kadar yazdı. Tevafuk. Yavuz. Çişt. Bir şey yaz. Anlatsana Masum sen nasıl oldu? Sen şimdi üç vakte evlenen bir kardeşimizsin. İnşallah abi. İnşallah. Sen bizim gözümüzde gelinim, e, damadımız gibi kıymetli bir kardeşimizsin. <gülüyor> abi ülke çok acayip oldu yani. Evleneceğim dedim. Bir gün işte birisi vesile oldu. Biri var seninle evlenmek istiyor. Ben de tamam dedim evleneceğiz işte. Ha Bu kadar. Evle sonra evleneceksiniz. Ha, kadar. Tamam. Oldu. Kon kaba <gülüyor> bu mu yani? Tevafuk dediğim bu mu? Ay, cevap, Mes tevafuk de. lan bunu. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> yani, korkanmamızdan <gülüyor> muhabbet ediyor. Dedim ki oğlum benim evlerden vardı olur dedim. Peki kaçırsın yani o kadar insan var dedi. Bu dedi yani. Dedim ki ama dedim yani bana hiç yazmayacak. Böyle, hani benim hiç istemediğim bir oldu. Bu da bana yazmayacak dedi. Al dedi çocuklara dedi. Çocuklarını istiyorsan dedi. Kendini dedi. Al kendini dedi. Git dedi. Nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamda kavga ettim o yüzden. Dedik aynanam dedim kızım bak dedim madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım dedik, sen de al kendine git dedi ben çekecek halim yok dedik. Çok acayip oldu ya. Neyse abi bir, <gülüyor> ya, birisi vesile <mesiri> oldu. <gülüyor> Buradan ne yapacağız istemiyorum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Türkçesini anlamıyor mu ki altyazı istemiyorum. <gülüyor> he biri, biri vesile oldu abi işte böyle böyle biri var tanışıldı. Şimdi ben biliyordum ki ya ben tanıştım. olmaz ters dedim Sonra tanıştım tabi. Sonra işte annesiyle, annesiyle tanıştım. Evleneceğiz o Annesiyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yavuz yavuz <gülüyor> Tesadüf demek, rast gelmek kendinden olma manasındadır. Ve tevafuk dediğimiz, birazdan çok işimize yarayacak o, o kelime tesadüfün tam zıttıdır. Tevafuk da Cenab-ı Allah'ın bir kasıt ile denk getirmesi demektir. Yaradılışta ve devam eden hadiselerdeki pek çok noktadaki benzerlikler tesadüf değil, aksine tevafuktur. Tevafuka baktığında aslında tevafuk Allah'ın... Ben, ben bana bırak. Bak ba bana bırakıyor musun? Bana bırak. Şey ba bana bırakıyor şey musun? Bana bırakıyor musun? Oğlum sessiz olun demiyoruz mu? Başkan, At kafazı biz çekim yapıyoruz bağırak bir <gülüyor> zahmet. Oğlum sessiz olun lan. Oğlum kapımı, kapı mafa açık kapamayın ya. Bir Tevafuk çekiyoruz masum. Tevafukken evlenmiş. Tevafuk aslında bir tevhid mührüdür. Yani Cenab-ı Allah'ın var olduğunu her yerde mühürlemesi gibidir. Hani nasıl bir kurumsal marka ya hangi şehre gitseniz mühründen tanırsınız. Aynen öyle de. Mesela çok ilginç bir örnek vereyim. Bütün düzgün yuvarlakların çevresini çapına böldüğünüzde pi sayısını elde edersiniz. E bu tabii ki de bir tesadüf değil. Bir kastın ve tevafukun örneğidir. Yani kainatın her yerindeki o yuvarlakların mührü aynı ise bütün hepsi tek bir fabrikadan çıkmış demektir. Bütün hepsi tek bir Kurumsal fabrika'dan çıkmış ise onun dizayn eden sanatkar tektir yani yani la ilahi Allah azze ve celle şu azam kainatı yaratırken hem yaratıcının tek olduğunu göstermek hem de kainattan daha iyi istifade edilmesini sağlamak için çok fazla tevafuklar yaratmıştır. Mesela atom ile güneş sisteminin birbirine bir benzerliği yani tevafuğu vardır. Modelleri mesela birbirine benzer. Atomun ortasında çekirdek, etrafında ise elektronlar döner. Güneş sistemine baktığında da tevafuk eder ve aynı şekildedir. Merkezinde güneş, etrafında ise gezegenler döner. Bu tevafuklara baktığında aynı mühürleri gördüğün anda bunların yaratıcısı evet bir olmaktadır diyor insan. Bunu fark eden geometrinin kurucularından bir tanesi Allah daima geometri kullanır demiştir. Zaten ayeti kerimede de şöyle söyler. Biz her şeyi ölçüyle Bediüzzaman Said Nursin'in bu konuyla ilgili muazzam cümleleri vardır. Eşya arasındaki tevafuk, sanatkarın bir ve tek olduğuna dalalet ettiği gibi aralarında bulunan muntazam zıtlık da sanatkarın yaptıklarında hür olduğuna ve hikmetli iş yaptığına şehadet eder. Mesela hayvanların bilhassa insanların esas azalarındaki tevafuk, bilhassa çift azalarındaki benzeyiş, yaratıcının vahdetine delil olduğu gibi keyfiyetler ve şekillerdeki zıtlık da yaratıcının ihtiyar, ve hikmetine dalalet eder. Mesela birisini aklınızdan geçirirsiniz. Ve anarsınız, andığımız veya aklımızda geçirdiğimiz kişi ya o an bizi arar, ya çıka gelir ya da başına bir şey gelir. Bunu hemen büyütüp kendimizi veli evliya falan saymaya gerek olmadığı gibi o kimsenin başına gelen olayında bizimle alakası yoktur. Yaratıcı olayları tevafuk ettirmiştir. Bediüzzaman Hazretleri'nin inanılmaz bir cümlesi, inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz, bence unutulmaması gereken bir mihenk taşı olması lazım. Ve şöyle söylüyor, çok adi, basit perdeler içinde mühim işaretler verilir başınıza gelen ve tesadüf gibi görünen ama aslında tevafuk olan hadiselerde Rabbiniz sizin için inanılmaz mühim mesajlar veriyor olabilir yani kardeşim tevafuk diye bir şey var ve onu senin karşına çıkardıysa kesin bir sebebi